Kabe'yi niçin tavaf ediyoruz? Ve yedi kez tavaf etmemizin özel bir nedeni var mıdır? Yüce Allah, Hac suresinde, وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيخِ buyuruyor. Yani Hac ibadetini ifa edecek olan müminlerin, Beyt-i yani Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmelerini, tekitli bir şekilde emir buyurmaktadır. Beyt-i Atik'ten kasıt Kabe-i Muazzama'dır. Oradaki Atik sıfatı eski, en eski ilk mabet anlamına gelebileceği gibi hiçbir kimsenin tahakkümü altına girmemiş Allah'tan başkasının hükmü altına girmemiş özgür bir ibadet alanı anlamına da gelmektedir. Neden yedi kez tavaf ediyoruz veya tavaf ederken Kabe'nin etrafında neden yedi defa dönüyoruz? Safa mervi arasında sahi derken de aynı şekilde yedi defa iki tepe arasındaki mesafeyi kat ediyoruz. İbadetlerde Teabbüdilik esastır. Yani Yüce Allah böyle emretti, Peygamberi böyle emretti diye ibadetleri onların gösterdikleri şekilde yerine getirmemiz esastır. Bununla birlikte biz ibadetlerdeki hikmet boyutunu da araştırmaya çalışırız. Fakat nedenini bulamadığımız zaman da e, niçin yedi defa dolaşmamız gerekiyor bu anlamsız geliyor gibi bir e, soru da aklımıza gelmemelidir. Yedi defa oluşundaki hikmetlerden biri de, belki de kesrettin gerekliliğini, yani çokluğun gerekliliğini bu ibadette bize hatırlatmaktadır. Bir kimse bir şeyi yedi defa yaparsa, adeta o şeyle bütünleşir. İnsan da Kabe'yi tavaf ederken onun etrafında yedi defa dönmekle adeta Kabetullah ile bütünleşir, yekpare hale gelir.